Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin mülkünde onun muradı olmayan hiçbir şeyin asla ve kata oluşmayacağına iman ediyoruz Firavun yeryüzünün en çirkin sözlerinden birisi olan ben bu altından nehirler akan şu Mısır'ın tanrısıyım dediği gün bir insanın ağzından çıkabilecek en çirkin ve en ağır sözü tanrılık iddiasını söyledi Haman'ı Firavun'u, o toplumun ileri gelenleri ona isyanında destek oldular. Musa aleyhisselam onlara ve özellikle Firavun'a Allah'ı, mülkün sahibini hatırlatınca alaylarını ve çirkinliklerini daha da artırdılar. Dedi ki, bana yüksek bir kule yapın. Şu yüksek kuleye çıkayım da, Musa'nın sözünü ettiği Tanrı'yı, şöyle bir savaşarak mağlup edeyim. Dedi. Kur'an-ı Kerim diyor. Ne çocuk, ne deli, söylemez bu sözleri. O söyledi. Ama, biz biliyoruz ki, Allah, İzin verdi de söyledi. Kendisi hakkındaki en çirkin sözlerin söylenmesine bile izin veren Allah'tır. Çünkü bu mülkte Allah'ın kanunlarının cari olduğu bu büyük mülkte Allah'tan başkasının bir şeyin oluşmasını istemesi bile mümkün değildir. Bugün dünya üzerinde Müslümanlar olarak yaşadığımız bu dünyanın bir deprem kuşağını yansıttığını, o depremin de tam fay hattı üzerinde bizim yaşadığımızı mecazi bir ifadeyle anlatıyoruz. Diyoruz ki dünya bizim için bir imtihan yeridir. Rabbimiz bizi imtihan etmek istiyor. Bu imtihanı kazanabildiğimiz kadar mümin olacağız. Kazanamadığımız zaman da maazallah zararda olacağız. Bu nedenle biz dünyada ne olup biterse bitsin, bizim müminliğimizin devam etmesi, olaylara mümince tavır koymamız önemli bizim için. Elbette, dileyen Allah, yapan Allah, yaratan Allah, bizi imtihan etmek isteyen de Allah, ama biz, bu imtihanda, üzerimize düşeni, anlayarak, yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle, bugün, dünyadaki olup bitenleri, yani, yani, Rabbimizin kullarını imtihanını hem kafirler üzerinde hem müminler üzerindeki imtihanını anlamak istiyorsak ve imtihan kazanmak, fitne barajını aşmak istiyorsak çözmemiz gereken, aşmamız gereken fitnelerden biri mal fitnesidir. Ta Adem aleyhisselamdan beri, İnsan için mal fitnesi, bir çığ gibi büyüyerek, yukarıdan aşağıya inmektedir. Karun'u altına alıp çiğnemiştir bu, çığ fitnesi yani mal. Esasen, Karun'u ezip geçtiği gibi, üzerinde, Ümmeti Muhammed'den meşhur isimlerin helak olup gittikleri saltanatlar, kavgalar, savaşlar da adına kah koltuk kavgası dediğimiz, kah filanca kavga dediğimiz şeyler de bu fani dünyanın çer çöp etmez, değersiz eşyası yüzündendir. İsimleri ne kadar farklı olursa olsun dünya ve dünyanın değerleri üzerinden bir kavga yapılmaktadır. Bunun için biz, Rabbimizin önümüze koymuş bulunduğu, bu sizin imtihanınızdır dediği şeyleri idrak etmek istiyorsak, ilk ikra edeceğimiz iki üç şeyden birisi maldır. Bunun imtihan oluşunun, en önemli göstergelerinden birisi şudur. Rabbimiz bize sizi mal ile imtihan edeceğim demiştir. Maldan kaçın dememiştir. Malı kullanın, mal sizi kullanmamız, kullanmasın buyurmuştur. Biz malı kabzamızda tuttuğumuz sürece, onu tapınılır bir şey görmediğimiz sürece imtihanımızda da iyi gidiyor demektir. Ama eğer Müslüman bir gün malın kölesi gibi ona secde eder gibi davranırsa kaybeder. Kaybettiği nedir? Mal imtihanı. Mal imtihanını kaybetmek demek, fitneye düşmek demek. Fay depremlerden birinde Müslümanlık yapının senin üzerine çökmesi demek. Onun için mala karşı bir Müslümanca, mümince tavrımız olması gerekiyor. Çağdaş ifadeyle bir mal politikamız olması gerekiyor. Bu mal politikamız, mala karşı kimliğimiz sağlam olursa, Allah'ın izniyle dünyanın bütün servetine sahip olan bir mümin, olsa olsa Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın izinden gider. Abdurrahman ibni Avf radıyallahu anh'ın izinden gider ve kazanır. Malla cenneti kazanır. Öbür mümin zekat bile vermesini gerektirmeyecek kadar, Ciliz bir malla da cehennemi boylar. Kaybettiren veya kazandıran para, mal değildir. Kaybettiren de, kazandıran da müminin mala karşı güttüğü politikadır. Mal planı, mal projesidir. Asla ve kata fakr-ı sefalet içerisinde yaşamak, imtihan kazanmak değildir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Neredeyse fakir olmak, kafir olmak sayılacaktı diye buyuracak kadar malsızlığın tehlikesine işaret etmektedir. Kafir olmak demek, yani fakir çok kolay küfre girer demek oluyor burada. Zenginin im iman kazanması, iman şuuru ile ayakta durması daha kolay gibi hissediliyor. Bu sebeple bir mal politikamız bilhassa da ahir zamana doğru daha fazla yaklaştıkça, fitnelerin daha fazla çepeçevre kuşattığı bir zamanda muhakkak mal politikamız olması lazım. Nasıl buluğ çağı ile beraber gençlerin bir namaz kimliği, bir oruç kimliği, gençlerin bir Kur'an okuma, anlama ve yaşama kimliği, Gençlerin bir ilmuhal bilgisi, taharet bilgisi, artık ne diyorsak din namına, gençlere böyle bir aşı yapılması gerekiyor. Mesela bir vakfa, bir derneğe, camiye, bir medreseye gidip, ilmuhal adıyla, Kur'an adıyla, tefsir adıyla, fıkıh adıyla, bir Müslüman kimlik kazanıyoruz. Burada zekat vermeyi kazandığımız gibi, hani ders görerek. burada, namaz şuuru ve namaz fıkı kazandığımız gibi, kesinlikle bir mal şuuru, mala karşı mümin kimliği diye de bir şuur kazanmamız gerekiyor. Bu gençlere eğitim verenlerin de sorumluluğunda, böyle bir planlamaları olması lazım. Yarın memur olduğunda, bir parayı yöneten koltuğa oturduğunda, veya eline toplu bir para geçtiğinde, velev ki bu para çocuk harçlığı dencek düzeyde olsun, velev ki bu para ona emanet verilen bir para olsun, veya imzasıyla rahatça harcayabildiği, çek kesebildiği bir para olsun, müminin karşı cinse, kadın veya erkek olarak, karşı cinse dair kendi politikası nasıl varsa, helalinden iffetiyle ve şeriata göre ahlakınızı zedelemeden karşı cinsle ilişki diye bir politikası bir kimliği nasıl varsa malda bir tür adeta cinsel hissiyat gibi ki Kur'an-ı Kerim malı da şehvetlerimizden birisi olarak bize tanıtıyor özellikle müslümanın bir politikası olması lazım. Müslüman kimliği siyaseti içerisinde olması lazım ki Allahu Teala'nın önüne koyduğu bu fitne barajını aşmış olsun mümin. Bu mukaddimeden sonra birinci bilmemiz gereken şey şudur. Dinimiz 5 şey üzerine dünya hayatını kurmuştur. Yani bu 5 şeyi dünyadaki İslam siyaseti Ortada Allah'ın şeriatına yüzde yüz uymak isteyen bir İslam devletinin beş vazgeçilmezi, beş temel esası olarak zikredilmiştir. Din, can, mal, ırz ve akıl. Din, can, mal, ırz ve akıl. Bu beş şey sıralaması itibariyle son üçünde oynama olabilir. Yani din ve can her zaman bir ve iki numara. Sonra ırz, mal ve can şeklinde de sıralama yapılabilir. Bir ve ikiyi değiştirmemek şartıyla Müslüman bir devlet, Müslüman bir nesil, kesinlikle beş şey üzerinden Müslüman bir toplum olabilir. O toplumda din yüzde yüz garanti altındadır. Can %100 garanti altındadır, mal %100 garanti altındadır, namus, iffet %100 garanti altındadır, insanların aklı %100 garanti altındadır. Bu beş şeyin %100 garanti altında olması demek, mesela akıl açısından sakınca oluşturduğu için alkolün yasal suç olması demektir. Zinaya götüren şeyler bu yüzden yasal suç kabul edilmiştir. Bunun için bu beş şey üzerinden İslam Devleti'nin hayat politikası belirlendiği için bu beş şey üzerinden Müslüman bir toplumda bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir suç sayılmıştır. Bunun için dinini değiştirmeye kalkan, yani ben Müslümanlıktan vazgeçtim diyen, din değiştiren, ölüm cezasına çarptırılmıştır. Neden? Çünkü dini sulandırma, din hassasiyetlerini, din ibrelerini oynanır şey haline getirmek büyük bir suçtur. Buradan anlaşılıyor ki, mal bizim için lanet olası, şeytan pisliği, aslında günlük yiyeceğinin olması yeterli gerisi Müslümanın başının belası diyeceğimiz bir şey olmadığı gibi tam aksine din gibi, iffet gibi, akıl gibi, can gibi korunacak şeylerden birisidir. Hepimizin bildiği meşhur hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehitleri sayarken özellikle değer açısından şehitlik değeri olarak sayılan ölümlerden birisi, malını gaspçıdan ve hırsızdan korurken ölen mümin için şehit sıfatını kullanmıştır. Biz Müslümanların vatanını ve dinini savunurken, ölene şehit dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cüzdanını vermemek için kendisini korumaya çalışan, verirdin vermezdin cüzdanını derken o arada bir bıçak darbelisiyle ölen bir mümine tıpkı namusunu korumak için bana dokunma diyen bir kadına bıçakla vesaireyle darbe vurulup onun orada ölmesine biçtiği manevi değeri malını savunurken ölen mümine veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki mal Sıradan bir değer değil. Uğrunda şehit olunulacak bir şey mal. Yalnız burada bir şeyi dikkatli anlayalım. Uğrunda ölürken şehit olunacak bir şeydir derken caminin parasını, vakıfta toplanmış Müslümanların zekat parasını demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin özde bizzat kendi parası. Cebindeki helal parası. Yani buradaki mal uğrunda ölen şehittir derken buradaki kast edilen mal, zekat parası, cihatta alınan ganimet parası değil, Müslüman'ın cebindeki paraları canım, helal parası. Belki de çoluk çocuğuyla tatile gidecekti, illa infak için, hayır için ayrılmış para değil. Demek ki, mal, canın yongası olduğu gibi, mal uğrunda şehit olunacak kadar da değerli, çünkü hayatın kıvamıdır mal. Malla bu hayat devam ediyor, Malı çektiği zaman hayat yok dünyada. Hayat olmayınca da Allah'a hangi kulluk yapılabilir ki? Bu sebeple Adem aleyhisselamdan bu yana dünya insanlık tarihi üzerinde mal en eski kavga değerlerinden birisidir. Hiçbir peygamber mal önemsizdir dememiştir. Hiçbir peygamber mala tutmayın dememiştir. Helal yiyin demiştir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mal hakkında söylediği hadis-i şerifleri var. Kur'an-ı Kerim'imiz mal fitnedir buyurmuştur. Ama maldan kaçın gidin dememiştir Allahü Teala. Malı fitne demiştir. Fitne kötü şey demek değil, imtihan konusu demektir. Bu hususta Enfal suresinin 28. ayeti ve Tegabun suresinin 15. ayeti hepimizin temel ölçüsüdür. Ve alemu ennem amwalukum ve evladukum fitnetun ve innallahi indehu ecrun azim. ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için fitnedir. Asıl ecir büyük ecir Allah'ın katında hazırlanmıştır. Teğabun suresindeki innem amwalukum ve evladukum fitne Vallahi anda vecün Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Fitnedir ne demek? Onların yüzünden ayağınız kayabilir. Dikkat edin demek. Burada mal kötüdür dersek çocuk da kötü dememiz lazım. Allah kötüdür demiyor. Sabah namazını konuşurken biz ne diyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetiyle iki rekaat sünnetiyle ilgili ne buyurur? Şu iki rekaat sünnet dünyada ne varsa hepsinden daha değerlidir diyor. Bir Müslüman için sabah namazı ne demek? Bütün dünya demek. Niye? Çünkü bir sabah namazı yüzünden cehennemde ölçüsün Allah'tan başkasının bilmeyeceği kadar kalma tehlikesi var. Bunun için bir sabah namazı hem cennettir hem cehennemdir. Evladını çok iyi yetiştirdiğinde senin cennetindir. selini ihmalin ve gafletinle helak olduğunda senin cehennemindir. O zaman uğrunda, yolunda, izinde bulunduğum zaman sabah namazı cennetim oluyor. Yana kaydığım zaman, namazdan koptuğum zaman cehennemim oluyor. Evladım ve malım da böyle. Helal ve Allah yolunda kullandığım zaman, dünyanın bütün malları benim cennete girmeme sebep olur. Abdurrahman ibn-i Avf'u tuttu, taşın altından neredeyse altın kalkacaktı. Bir şeyi tuttu mu altın gibi oluyordu. O servetle yaşadı. Dünyadayken cennetle müjdelenen on kişiden biri oldu serveti yüzünden. Serveti sayesinde belki. Ebu Bekir radıyallahu anh bir kişi oldu bir ümmet kadar iş gördü servetini Allah yolunda harcayarak. Mal bizim suçlu listemizin başındaki bir cani değildir. Mal bizim risk taşıyan değerlerimizin başında duruyordur. Aynı şey erkekler açısından baktığı bakıldığında kadın, kadınlar açısından bakıldığında erkek için de geçerlidir. Hayır, biz suçlu olarak değil, kıymeti bilinmezse bela olarak görüyoruz. Kıymeti bilindiğinde de nimet olarak görüyoruz malı. Bu bakışı kesinlikle elde etmek zorundayız. Aksi takdirde bile bile cahilce, Elimizde cennet sebebi olacak bir nimeti kaçırmış oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen hadisi şerifinde "Ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Vallahi mal akşa aleykum. Sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Öyle bir şey olmayacak." buyuruyor. Öyle bir şey olmayacak. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaadidir de bu ümmet, fakir ümmet olmayacak. Filanca yerde Müslümanlar açlıktan ölüyorlar. Çocuklarının fotoğrafları, derileri, kemiklerine yapışmış kadar sefil görünüyor. Bu ümmetin umumi kaderi değildir. Bu ümmetin yanlış politikalarla yönetilmiş, başsız kalmasının sonucudur. İnsanlığın daha fakir sefaret yaşadığı zamanlarda, Filan Afrika ülkesinde o derli fakirlik yoktu orada açlıktan o zamanlarda insanlar ölmüyordu. Avrupalı sömürdüğü için tembelliği hayat tarzı haline getirdiği için başımıza gelmiş geçici bir musibettir bu Allah'ın izniyle. Bu sebeple biz bugün ümmeti Muhammed olarak Rabbimizin bize çizdiği kaderi Rabbimizin bizim için murat ettiği imtihan çeşidini anlamaya çalışıyoruz fay hattında nasıl bir hayat yaşadığımızı tahlil etmeye çalışıyoruz. Onun içinde diyoruz ki biz bu dünyada Allah'ın izniyle mal yüzünden helak olacak durumda değiliz. Mal sayesinde iyi müslümanlık, Rabbimizin rızası üzerine bir din yaşamaya üstelik de adayız biz. Ama malda sıkıntılar var tabi. Mesela İnsanların birbirlerinin emeklerini sömürerek, insanların birbirlerini aldatarak, yani Allah'ın helal etmediği yöntemlerle elde edilmiş mallar, yetimlerin haklarının gasp edilmesi ve benzeri şekilde elde edilmiş mallar, zekatı hakkıyla verilmemiş mallar, ve Allah'ın burada harcayın, diye emir buyurduğu için, mesela anneye, babaya, yaşlıya, vesaireye bakın, eşinize hakkıyla bakın diye, emir buyurduğu alanlarda harcama yapılmadığı için, o harcama yapılmamasından kaynaklanan kirlenmiş mallar. Faizin, şu lanetli faizin, mala, bir miligram bir mikrop çapında da olsa bulaşmış olması, ve, mubahları hiçbir ölçü olmadan tüketen çılgın harcama. Bu sayılan şeyleri mala bulaşabilecek sorunlar olarak kullanalım. O zaman yani bunları listemize alalım. Göreceğiz ki bunlar kullanıldığında mal kaybedilmiş imtihanı simgeleyecektir. İnsanları sömürmeden, hile yapmadan, koltuğu sahte bir şekilde kullanmadan, imza forsunu kullanmadan, rüşvet vesaire gibi şeyler bulaşmadan, yetim hakkı olmadan, zekatı verilmiş, yanlışlara harcama yapılmamış, faize bulaşılmamış, mubahları gayri insani bir tarza kullanmamış bir insanın elindeki mal Allah'ın nimetidir. Ebu Bekir Abdurrahman İbni Avf olma yolundaki büyük bir lütfudur allah Teala'nın. İster kadının elinde olsun, ister erkeğin elinde olsun bir şey değişmiyor. Allah'ın nimetidir. Bu nimet kimin elindeyse oturup şükretmeli, o malı Rabbinin yolunda kullanmalıdır. Sorun faizde. Sorun sana ait olmayan şeyi sana ait hale getireceğin alavara dalavara işlerinde. Sorun faizin kırpılmış olmasında, faiz devşirilmesinde çalınmasında vesaire neyse bunları çıkardığımız zaman mal nimettir. O nimet hayatın ruhudur. Hayat mal sayesinde mümkün olduğuna göre bu dünyada mal olmadan bir hayat döngüsü yürümeyeceğine göre bizim kuru kuruya mal düşmanı olmamızın dini bir dayanağı yoktur. Böyle bir iddiası da yoktur Müslümanların zaten. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete yakın gerçekleşecek olaylardan haber verirken mesela bugün ve önümüzdeki yıllarda elimizi şakamıza koyup grup grup halinde bütün müminlerin tefekkür edeceği sana canlar kurban olsun ya Resulullah seni konuşturan Allah ne büyük hakikatler konuşturmuş meğer ki, diyeceği şeylerden biri. Zamanında, ayakkabısı olmayan adamların, bina yarışı yaptığını göreceksin. Bina yarışı. Yetetâvelûne fil bünyân. Gökdelen üzerinde yarışacaklar. Bu söz söylendiğinde, en yüksek ev iki katlıydı. Bir örneği yoktu. Dünyada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'sinde de. Ama karşımıza çıktı. Kadın istihdamı diye karşımıza şu anda yeni çıkan fitneye de ne buyuruyor? Kadınlar kocalarının malı üzerinde hesap kitap yapmadığı sürece kıyamet kopmayacağını haber veriyor. 50 tane erkek iş adamının karşısında 30 tane iş adamı kadın var. Bu da ülkenin geri kalmışlığını gösteriyor. Onlar da 50'ye çıkmalı. Hatta pozitif ayrımcılık olması için de kesinlikle kadınlardan %60'ı iş adamı olmalı. Diyen anlayış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi gerçekleşsin diye çırpınma anlayışıdır. Mal düşmanı bir ümmet olamayız. Zira bizim ulemamız Ashab-ı başta olmak üzere ruhbanlıktan men edilmiştir. Bir kiliseye çekilip o kilisede güya ömrünü ibadete adamış insan olmak bizde yoktur. Çarşılarda Müslüman olmak vardır. Pazarlarda Müslüman olmak vardır. Ümmeti Muhammed böyledir. Aleyhissalatu vesselam. Ama bu zamanın bir imtihanı olarak, bunu anlamadığımız sürece, kör bir gidişle bu imtihanın üzerine gittiğimizde, imtihanımız olan mal, helak nedenimiz olur. Allah muhafıza buyursun. Peki, bu mal fitnesine karşı, dedik ki, mümince bir politikamız olması lazım. Mümin kimliğimizle bizim mal kullanıyor, mal ediniyor olmamız lazım. Evet öyle. Bunu nasıl sağlayacağız? Belli prensiplere sahip çıkacağız. Hem imanımız, Allah'ın izniyle güçlü kuvvetli olacak, hem de malımız çok olacak. Malımız da olacak, imanımızı da koruyacağız, dünya da avuçlarımız da olacak, cennette inşallah, lutfunu gördüğümüz, Rabbimizin nimetine kavuştuğumuz bir yer olacak. Allah'ın izniyle. Peki, bu sadece helal yememekle mümkün müdür? Yani sadece helalle yetinmek, helalin dışında yememekle bu ciddiyeti sağlayabilir miyiz? Bunu sağlamak için, özü helal olan bir politika olması için dikkat edeceğiz. Bir, kazanırken ve harcarken fani dünyanın fani malını harcadığımızı unutmayacağız. Dünya fani, malı da kendisi gibi fani. Mümin bir gün, dünyanın fani olduğunu unutursa, sanki dünya ebediymiş gibi, kazanıp harcarsa kaybeder. Peki, örnek verebilir miyiz? Verebiliriz tabi. Fani, dünyanın, fani malını, Sanki ebediymiş gibi nasıl harcarım? Mesela anne ve babayı ezerek harcadığın her mal, senin dünyayı ebedileştirdiğini zannettiğin maldır. Yoksa Hristiyanlar ve Yahudiler de dahil, hatta aklı olan dinsizler de dahil, ben yedi bin sene dünyada kalacağım diyen yok. Herkes ölüp gideceğim diyor. Çoluk çocuğa bırakacağım diyor. Yaşasam yaşasam 150 sene yaşarım diyor. 151 sene yaşama umudu olan kimse yok bu dünyada. Ama ebedi yaşayacakmış ruhun sahibi insanlar harama daha çabuk kayıyorlar. Onların rüşvet alma ihtimali daha yüksek onların imzalarını yanlış yönde kullanma ihtimalleri daha yüksek 2 mümin insan devletlerin vergi takibi fatura takibi gibi Allah'ın da harcanan ve kazanılan malı takip ettiğini ve bunun kıyamet günü önüne konacağını, bildiği zaman, bu bilgisinde de, samimi ve ciddi ise, o mümin acından ölür, yetimin bir lirası, yemez biri demektir. Yetimden bir lira yediremezsin o mümine. Faizden bir lira yediremezsin. Çünkü mümin, kazandım, yedim, içtim gitti, demez. Kazandım, Yedim hesabına hazırlanıyorum der. Ahiretin hesap gününün muhtemel hale getirilmesi ya da bir çaresini buluruz o güne kadar zannedilmesi harama açılan kapının adıdır. Ahiret günü ciddileştikçe amel defteri anlayışı müminin gözünde ciddileştikçe Amel defteri ifadesi sanki şimdi önümde gördüğüm bu dosya gibi bekliyor beni şuurunda olduğu zaman mümin harama düşmez Allah'ın izniyle. İkinci noktada bu. Üçüncü noktamız Rabbimizin kaderine imanımız bizim fren sistemimizdir. Mal hırsını frenleyebilecek. Çünkü mal hırsını bize Allah veriyor. Kazanıp harcama hırsı herkeste var. Çocukken harçlık bunun adı. Büyükken de kazanç. Bu her insanda var. Ama mümin kadere iman ediyor. Alın terriyle çalışıyorum. Teklifleri değerlendiriyorum. Ve biriktiriyorum, israf etmiyorum. Şu kadar kaldı elimde. Bu ay kaderim buymuş der mümin huzur içinde uyur. O zaman fakirlik de mümini rahatsız etmez adeta. Kadere imanımız yani ben yaratılmadan önce Allah benimle ilgili her şeyi yazmış çizmişti. Bugün ben bir muz yedim. Bu yediğim muz, ben yaratılmadan binlerce sene önce, benim defterime yazılmıştım. Alanya'da, o muzun büyüdüğü ağacın, bir milyonuncu tohumu belki, bir milyonuncu eskisi, üzerinde, filan bin sene sonra, İstanbul'da filanca kul, bu ağaçtan yetişecek, iki tane muzu yer diye, yazılmıştı. Ben göremiyorsam da, iman ediyorum ki, Rabbim, benim yiyeceğim, muz ki muz büyüktür, o örneği vazgeçiyorum, herhangi bir fındığı bile, küçücük bir fındığı bile, hatta ve hatta, küçücük bir kabak çekirdeğini bile, ben ve o kabak çekirdeğinin, milyarıncı dedesi, yaratılmadan toprakta kadere yazılmıştı. Kadere iman böyle bir şey. Bizzat tohumların serüveni kader konusudur diyor Kur'an-ı Kerim. Doğumların serüveni. Buğday tohumlarından arpa tohumlarından bahsediyor Allah Kur'an'ında. Değil öyle 80 kiloluk Ahmet 70 kiloluk filanca insan büyük bir şey zaten. İnsanın boğazına girecek, küçücük bir kabak çekirdeğine kader yazan Allah'ımız var bizim. Ve o kaderinden asla tavizi yoktur. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ölçü koyuyor ki, o ölçüyü kazandığımız zaman, biiznillahü teâlâ, Huzur içindeyiz. Ne buyuruyor? İki şeyden kaçamazsınız diyor. Ecel ve rızık sizi kovalar. Ecelin bizi kovaladığını, ecel ecel vakti gelince kurtulmayacağımızı biliyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona rızkı da yazıyor. Rızık da yazıldıysa sana onu yiyeceksin. Kaçmak istesen de kaçamazsın rızıktan. Ecel gibi tıpkı. Elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah bu iman üzere ölmek istiyoruz. Demek ki dünyanın fani olduğunu bilerek bir, hesabını vereceğimiz malımız olacak muhakkak. Hem de hesap Allah'ın önünde olacak. Bunu biliyoruz. İki, üç, kadere teslim insanız. 4. Dört, eğer kadere teslimsek ve allah Teala'nın malımızla ilgili bize muhakkak hesap soracağına iman ediyorsak o zaman şunu da bileceğiz. Bu bir test oluyor tabi dördüncüsü. 100 gram altınla Ölenin hesabı hiçbir zaman 90 gram altınla ölenin hesabı gibi değildir. Şu kadar sene yaşamış iki insan aynı sene yaşamışlar. Birinin bütçesine toplam 100 gram altın değerinde bir para girmiş ve ölmüş neticede harcamış almış. Bütün dünyada gördüğü para 100 gram. Öbür müminin bütçesine giren çıkan harcadığı 90 gram. Malın hesabı yapılacaksa kıyamet günü, 90 gramın hesabı 5 dakika sürecekse, Misaller veriyorum tabi. 100 gram altını olan birisinin hesabı 6 dakika sürecektir. Çok mal, çok hesap demek. Çok hesap, çok terlemek demek. Çok bocalamak demek. Yine kaçmamız için, malı düşman kabul etmemiz için bir gerekçe değil asla bu. Asla. Gerçeği anlamak, gerçekçi olmak için bir beyan bu. Hiçbir şekilde, madem ki fazlalaştıkça mal, mümin olarak benim derdim artacak, o zaman az olsun değil. Eğer, 100 gram altınla ölmüş birisi 90 gram altınla ölmüş birisinden daha fazla hesap görecekse bu aynı zamanda 100 gramla yapılacak 100 gram altınla yapılacak hayır ve hasenatın da bir miktar 90 gramdan daha fazla olduğunu gösteriyor. Mesela çok basit bir örnek genç kardeşlerim için belki Yahu bu örnek nereye oturuyor diyeceklerdir. Ama çoluk çocuk sahibi olan için çok mükemmel bir örnek. Sahabi gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ben malımın hepsini Allah için infak edeyim, kabul et bunu ya Allah nasıl olsa ölüp gideceğim ben hastayım dediğinde, ne mutlu, ne güzel malının tamamını veriyorsun buyurdu mu? Hayır. Malın tamamını vermen doğru değil dedi. Senin kızların var buyurdu. Yarısını vereyim, yarısı da olmaz. istemem buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra buyurdu ki, üçte bir kadar sadaka ver. Yani elinde ne kadar malın varsa, onun üçte birini sadaka ver. Çünkü, çünkü bak şimdi 100 gram altını var adamın öldü, 90 gram altını var adamın öldü. Biz 100 gram altını olanın vay haline daha fazla hesap verecek diye düşünüyoruz. Hayır bu yanlış düşünce diyoruz. Sonra ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona? Senin çocuklarını kimseye muhtaç olmayacak şekilde zengin bırakman, ona buna muhtaç bırakmandan daha hayırlıdır Allah katında buyuruyor. Çok mal bırakıyorsun mümin bir evlada, namazlı muvahhid mümine, senin çocuklarına mal bırakıyorsun, 100 gram yani öbüründen 10 gram fazla bıraktığın için çocuklarına bu da sana hasenat aslında. Bu da kıyamet günü senin için kazanç sebebi. Kuru kuruya, körü körüne mal düşmanlığı yok bizim şeriatımızda. Mala mal olma düşmanlığı var. Mala esir olma düşmanlığı var. Mal gibi fani ve kıyamet günü hesap verilecek bir şeyi ebedileştireceğini zanneden anlayışta sıkıntı var. Mala, Allah'ın koyduğu yerden bakan asla ve kat'a kesinlikle zarar etmez. Hatta bunu çocuklarına bırakış tarzını bile Allah'ın rızasına bağlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah senden daha çok memnun olur. Çocuklarını kimseye muhtaç olmayacak şekilde bırakarsan. Buyurmuyor ki, herkes çocuğuna bir daire, bir araba, bir de beş sene yetecek para bıraksın. Böyle buyurmuyor. Ama ne buyuruyor? Senin standartlarına göre, çocuklarını iyi durumda bırak. İyi durumda bırak. Ona buna, Muhtaç olmasınlar. Bu sebeple biz dördüncü noktada yani imanımızla malı kesiştirip, imanla malı sentez edip nasıl mümin bir politikayla yaşayabiliriz? Haramdan uzak nasıl yaşayabiliriz? Malı kulluğumuzun bir parçası. Müminliğimizin bir standardı olarak nasıl yaşayabiliriz? Onu konuşuyoruz. Dördüncü olarak dedik ki mümin insan bilir ki artı mal, çok mal, daha fazla mal, yoğun mal, yoğun hesap, yoğun imtihan, yoğun stres demektir. Bunun için asgari ücretli işçiler balkonda çay içip keyif sürerler saat beşten sonra parasını saymak kadar böyle imkanı olmayacak, imkanı olmayacak yoğun paralar sahibi zenginler de beşte bize hiçbir zaman evine gidemezler. Gitse de uyuyamaz zaten. Stresi daha fazladır. Doğaldır bu. Kıyamet günü de iyi yönlendirilememiş mal politikası yüzünden mümin hesabı sıkıntı olacağına göre iyi yönlendirilememiş mal politikası yüzünden hesabı zor olacağına göre mümin iyi yönlendirilmiş bir mal politikasıyla yaşamalı, Allah'ın izniyle de ahirette hesap zorluğu çekmemelidir. Bu müminin elindedir. Helal kazanma vesaire yani şeriatımızın mal için getirdiği standartları zaten konuşmuyoruz şu anda. Konuştuğumuz şey bizim bir mal politikasını mümin adam malı, şeklinde nasıl uyarlayabiliriz onu konuşuyoruz ve beşinci son noktamız imanımıza göre mal sahibi olma mümin mal kullanma malı da iman ettirme diyebileceğimiz beşinci politikamız bugüne kadar sadece çalıp çırpmamak sadece eh biraz da faiz düşmanlığı gasp düşmanlığı gibi çok basit kalemler mal üzerinden vaaz konusu eğitim konusu yapılmıştır. Şimdi bizim artık paranın saat başı borsa haberlerinin ve çoluk çocuk kadın ihtiyar herkesin döviz politikalarından haberdar olduğu zamanın Müslümanlar olarak bizim çocuklarımıza abdest, namaz, oruç öğrettiğimiz gibi, Müslümanın parasının nasıl Müslümanlaşacağını da öğretmemiz gerekiyor. Gençleri Müslüman olarak yetiştirmek üzere kurulmuş vakıflar, dernekler, camilerde eğitim veren hoca efendiler, 5 yaşındaki çocuğun o yaştaki sindandartlarına göre, 10 yaşındaki çocukların o yaştaki idrakine göre, lise talebelerinin o yaştaki kabiliyetlerine göre, yaşlıların da yaş konumuna göre, Müslümanın mala karşı hassasiyetleri, malı iman ettirme gayreti kesinlikle öğretilmelidir. Bu konuda Müslümanların bir politikası olmalıdır. Diyanet en başta olmak üzere Çocuklarımız için Eğitim kitabı yazan Dökümanı hazırlayan Kurumlar hangisi ise Oturup Nesillerin Kaç paradan Uzak dur paradan Politikası yerine Bu para Ümmeti Muhammed'in Kelime-i Tevhid sahiplerinin Allah'tan başkasına kul olmayanların Elinde olmalıdır onlar da şu ilkeler doğrultusunda buna sahip olmalıdırlar diye bir politikası belirlenmesi lazım. Yaşa göre veya kimliğe göre diyelim bu verilmelidir. Aksi takdirde bunu yapamazsak ne olur? Olacak şudur. Camileri doldururuz. Hacca Kur'a an ile ancak gidebiliriz. Kurslarımız, medreselerimiz, imam hatip okullarımız sokak başı olur, mala gelince kaybolur gideriz. Biz camide Allah'a kazandık derken, iblis bizi dövizcinin önünde bekler. Bankanın kapısında bekler. Ticaretimize burnunu sokar. Biriktirdiğimiz parayı zehirimiz olarak biriktiririz. Ölüm fermanımız olarak çek ve senet imzalarız. Hem bireysel ümmet olarak, ümmetten bir bireysel şahıslar olarak, hem de ümmetin geneli olarak, bugün bir mal politikamız, malın fitne olmasına ve malın ayak kaydırma nedenimiz olmasına karşı, hazırlığımız olmalıdır. Bu hazırlığı yapmazsak, biz müminler olarak, İblis binlerce senedir bunun üzerinde elemanlarını çalıştırıyor zaten. Ve iblis hazırdır. Ya biz kazanacağız, Rabbimizin rızası ile cennete gideceğiz, ya da namazımıza, orucumuza rağmen gırtlağımızdan haramlar geçtiği için, oturduğumuz evlerimizde haram sorun olduğu için, kazandığımız sevaplar, yaptığımız haçlar, uçup gidecek Allah muhafaza buyursun. Malın fitne olması ve bu fitnenin de bir fay konumumuzu yansıtması bu manaya geliyor. <gülüyor>